Kur'an-ı Kerim'de farklı alemlerde yaşayan varlıklarla alakalı bir şey var mı? Fakat alemlerin Rabbi deniyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz demişler. Yani dünyadan başka yerlerde yaşayan canlılar var mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zaten kendisinin de veya sizin ifade ettiğiniz gibi Fatiha suresinin başında alemlerin Rabbi ifadesi kullanılıyor. Yani sadece bu dünya alemi yok. Bundan başka alemler de vardır. Bu ona işarettir. Evet, her ne kadar gözlerimizin önünde bu dünyada efendim hayvanat alemi var, bitkiler alemi var, cinler alemi var. Evet. Ama e, bunun dışında da başka alemlerin olduğuna işaretir. Çünkü e, kitaplarda 18 bin alem yuvarlanarak öyle bir ifade kullanılır. E, bu demek ki yani bu bildiğimiz alemlerden başka alemler de vardır. Nitekim keşifler Uza astronomik keşifler gösteriyor ki başka yerlerde de hayat var. E hayat olduğuna göre orada zih hayat olan varlıklar da olması e, akla geliyor. Dolayısıyla bizim bilmediğimiz nice alemler var. Cenab-ı Allah onu ancak bilir. A evvah Ama Kur'an-ı Kerim'de açıkça söylemiyor bunu. Ondan sonra. ama biz sadece oradan ediyoruz. alemlerin Rabbi ifadesinden hareketle biz onu söylüyoruz.